''Zorluk ordusu'' diye adlandırdığı bu orduyu donatan kişileri cennetle müşteledi. ''Yüz deve daha hazırlayacağım inşallah.'' Hz. Osman nihayet 300 devenin tüm masraflarını üstlendiğini söyledi ve pek çok altın getirerek orduya bağışladı. Öyle ki 10 bin askerin su içtikleri kapların ağız bağlarından askı iplerine kadar her ihtiyaçlarını karşıladı. <Gülüyor> ''Muhammed Rumlarla savaşmayı oyun sanıyor.''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 Ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırdı. Buyur ey Allah'ın peygamberi. Peygamberimiz Muaz'a yaklaş dedi. Muaz hemen Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. Peygamberimiz ona insanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum dedi. Ya Resulallah insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette. Kah yayılıyor, kah yürüyorlar. Peygamberimiz, "Evet, ben de uyuya kalmışım." dedi. "Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bir konuyu sormak istiyorum." Peygamberimiz, "Dilediğini sor." dedi. "Bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel söyle. Başka bir şey sormayacağım." Peygamberimiz, "Aferin. Sen bana çok mühim bir soru sordun." Bu Allah'ın hayrını murad ettiği kişiye kolaydır dedi ve bu sözünü üç kere tekrarladı. Sonra şöyle dedi. Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın. Ey Allah'ın Nasulü! Bir daha tekrarlar mısınız? Muaz, Efendimizin söylediklerini adeta zihnine kazımak istiyordu. Bunun üzerine peygamberimiz sözlerini üç kere tekrarladı ve şöyle dedi. Ey Muaz, istersen sana bu işin başından, dileinden ve zirvesinden bahsedeyim. Elbette ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun, buyur. Peygamberimiz şöyle buyurdu. Bu işin başı senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir.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 Canlarını, mallarını korumuş olurlar Gizlediklerinin hesabı ise Allah'a kalacaktır Konaklama yerlerinden birinde Ashab-ı Kiram kendilerine yetişmeye çalışan bir süvarinin geldiğini fark etti Bir süvari yaklaşıyor Kim ola ki? Peygamberimiz yola çıktığından beri gözlerinin aradığı bir arkadaşının olmasını temenni ediyordu. Ebu Hayseme olaydı diyerek bu isteğini dile getirdi. Ya Resulallah, vallahi o Ebu Hayseme. Esselamu Aleyküm ve Aleyküm Selam. Peygamberimiz Ebu Hayseme'nin gelişine çok sevinmişti. Ona orduya katılmadığından dolayı helak olmaya yaklaştığını söylediğinde... Ebu Haysem'e yaşadıklarını anlatmaya başladı Ya Resulallah Benim dinimde hiçbir şüphem olmadığı halde sizden geride kaldım Siz sefere çıktınız aradan günler geçti Sıcak bir günde işimi bitirip eve dönmüştüm Ailem bostanımızdaki çardakta bana yemek hazırlamıştı Çardaklar serindi, sular soğutulmuştu Benim için hazırlanan şeylere baktım Aklıma siz geldiniz Geçmiş ve gelecek günahları bağışlandığı halde Allah'ın Resulü yakıcı güneş ve rüzgarın altında silahını boynunda taşısın da Ebu Haysem'e serin gölgede yemeği hazırlanmış bir şekilde nimetlerin içinde oturup kalsın. Olacak şey mi diye düşündüm. Eşimin konuşmasına dahi fırsat vermeden yola koyuldum. Çok şükür ki size yetişebildim. Yoksa dediğiniz gibi helak olacaktım. Allah'tan benim için bağışlanma diler misiniz? Peygamberimizin komutasındaki İslam ordusu Medine'den Tebük'e kadar 18 yerde konakladı Ve 19. konaklama yeri Tebük oldu Resulullah Tebük'te Müslümanlara şöyle hitap etti İyi biliniz ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır yapışılacak en sağlam kulp takva kelimesidir. Dinlerin hayırlısı İbrahim aleyhisselamın dini olan İslamiyet, sünnetlerin hayırlısı Muhammed'in sünnetidir. Sözlerin en şereflisi zikrullah, kıssaların en güzeli Kur'an'da olanlardır. Amellerin hayırlısı Allah'ın işlenmesini gerekli kıldığı farzlar, amellerin kötüsü ise sonradan ortaya çıkarılmış olan bidatlerdir. En güzel yol ve gidişat peygamberin yolu, ölümlerin en şereflisi şehadettir. Zenginliğin hayırlısı kalp zenginliği, azıkların hayırlısı takva azığıdır. Hikmetin başı Allah korkusudur. Allah güçlüklere sabredip katlanan kimsenin ecrini kat kat arttırır. Kendine isyan eden, karşı koyan kimseyi ise azaba uğratır. Ey Allah'ım! Beni ve ümmetimi bağışla Amin Ey Allah'ım beni ve ümmetimi bağışla Amin Ey Allah'ım beni ve ümmetimi bağışla Amin, Amin. Amin. Amin. İslam ordusu 15-20 gün Tebük mevkiinde bekledi ancak gerek Bizans'tan gerekse onu destekleyen Araplardan bir hareket görünmüyordu. Şam üzerine yürünüp yürünmemesi konusunda Allah elçisi ashabı ile istişare etti. Hazreti Ömer sözü aldı. Eğer gitmekle emrolundunsa git. Arkandayız ey Allah'ın Resulü. Peygamberimiz eğer bu konuda Allah bana bir şey emretseydi size danışmazdım dedi. Ey Allah'ın Resulü. Rumların sayısı çok fazla. Senin bu derece yakına gelmen onları korkutmuştur. Uygun bulursanız bu yıl buradan geri dönülsün. Uygun değilse de Yüce Allah bu konudaki buyruğunu bildirir. Ashabının görüşlerini tek tek dinleyen peygamberimiz Tebük'ten ileri geçmedi. Tebük dönüşünde bir gece vakti Abdullah bin Mesud kazma kürek sesleri duydu İleride yanan meşalenin ışığını takip ettiğinde... ...Peygamberimizin, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in orada olduğunu gördü. Esselamu aleyküm. Hayırdır ne yapıyorsunuz gecenin bu saatinde? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kim öldü Ömer? zülb bir Cade'in. Hiç haberimiz olmadı. Allah Allah. Birkaç gündür ateşi yüksekti. Şehit olmayı ne kadar arzuluyordu. Evet, peygamberimizden dua etmesini istemişti. Gerçi Allah yolunda seferdeyken öldü. O da şehadet sayılmaz mı? Peygamberimiz Humma'dan ölenlerin de şehit olduğunu söyler. Mezara inen Resulullah mı? Evet. Ben de yardım edeyim, beraber defnedelim. Zülbicadeyn, ne kısmetliğimiz seni Allah'ın Resulü kabrine indirdi. Şimdi de dua ediyor. Peygamberimiz, ey Allah'ım ben ondan razı ve hoşnutum. Sen de ondan razı ve hoşnut ol diye dua ediyordu. Resulullah'ın bu kadar üzüldüğünü görmemiştim. Keşke bu kabrin sahibi ben olsaydım. Ondan on beş yıl önce Müslüman olduğum halde, onun yerinde olmayı ne kadar da isterdim. Tebük Seferi yaklaşık 50 gün sürdü. Ekim ayında çıkılan seferden Aralık ayında Medine'ye dönüldü. Halk büyük bir sevinçle, Seniyyetül veda'ya giderek orduyu kasidelerle karşıladı. Sefer esnasında herhangi bir çatışma meydana gelmemesine rağmen, son derece güç şartlar altında 30 bin kişilik bir ordunun çıkarılması ve Bizans'a meydan okunması sebebiyle Tebük gazvesi, askeri ve siyasi bakımdan büyük bir zafer sayılır. resul Ekrem her sefer dönüşü Medine'ye gelince, önce mescide girip iki rekat namaz kılar, ardından oturup sefere katılmayanların mazeretlerini dinlerdi. Tebük gazvesine mazeretleri olmadığı halde katılmayan 80 kişi, Mescid-i Nebevi'ye gelerek sözde mazeretlerini açıkladılar. Resulullah onların söylediklerini esas alıp, Kalplerinde gizledikleri şeyleri Allah'a havale etti. Bu arada Ensardan, Kaab bin Malik, Mürare bin Rebi ve Hilal bin Ümeyye nefislerine aldanıp sefere gitmemişlerdi. Bu üç sahabi gerçeği Resul-i Ekrem'e anlattı. Ey Allah'ın Resulü! Allah bana şiir yazabilme kabiliyeti bahşetti. Ağzım iyi laf yapar. Fakat senin karşında yalan söyleyecek olursam Allah'ın gazabına uğrarım. Sen de bunu er geç anlarsın. Az önce gelenlerden her biri sana mazeretlerini sundu. Arkadaşlarım da bana makul bir mazeret bulmamı söylediler. Size bunu sunsaydım Allah'tan beni bağışlamasını dileyecektiniz. Ama geçerli bir mazeretim yok. Nefsime yenik düştüm. Ha bugün ha yarın yola çıkarım derken sizin gerinizde kaldım. Beni affedin. Vallahi ben de dinimden şüphe duyup da Seferden geri kalmış değilim. Yaşım ileridir ama dayanıklı bir deve satın alabilecek güçteydim. Bir deve almaya niyetlendim. Derken Mürare'ye rastladım. O da bir deve satın alarak orduya katılacağını söyledi. İşte aradığım arkadaşı buldum dedim. Yarın sabah iki deve satın alıp yola çıkalım. Bu fırsat kaçmaz dedik. Develeri aldık alacağız derken geciktik. Sonra sizin yola çıktığınızı öğrendik. Arkanızdan yetişemeyiz diye geri kaldık. Doğru söylüyor ey Allah'ın Resulü. Yaşımızın geçkinliği bizi oyaladı. Bir de baktık ki Medine'de kadınlar, çocuklar ve münafıklardan başka kimse kalmamış. Pişman olduysak da bir faydası olmadı. Bizleri affet. Peygamberimiz bu üç sahabiye haklarında hüküm verilene kadar beklemelerini söyledi. Ertesi gün Müslümanlara bir duyuru yapıldı. İkinci bir emre kadar kimse onlarla konuşmayacaktı. Cihattan kaçmak ve Allah Resulü'nün emrine itaatsizlik büyük günahlardandı. Bu üç sahabinin münafıklardan ayrılan yönü samimi olmalarıydı. Nefislerine yenik düşüp ihmalkar davrandıklarını itiraf etmişlerdi. Verilen ceza çok ağırdı. Toplumdan soyutlanacaklar ve kendileriyle baş başa kalacaklardı. Herkes sorumluluk sahibi olduğunun farkına varmalıydı. Bu yasak elli gün sürdü. Nihayetinde Allah indirdiği ayetlerle onları bağışladığını bildirdi. Allah savaştan geri kalan üç kişinin tövbelerini kabul etti. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmiş